Herkese merhaba. Ben Hasan Turgut. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Buradan Okuyorum'un yeni bölümünde Berkay Uluç'u ağırlıyoruz bugün. Berkay hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Çok teşekkürler. Kendisiyle vüsoto Bener konulu bir program yapacağız. Başlamadan size kısaca Berkay'ı tanıtayım ben. Berkay Uluç, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans eğitimine Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar bölümünde tamamladı. Literature and Health and Essay Critical and Clinical on Vüsatobener's Novels başlıklı yüksek lisans tezinde Bener metinlerini edebiyat, siyaset ve sağlık ilişkisi çerçevesinde inceledi. Doktora çalışmalarını Michigan Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde sürdürüyor. Ee, Berkay ilk soruyla başlayalım. Ee, biliyorsun Vüsatobener e, Türkçe'de 19... 50 kuşağı, 1950 sonrası koşullarda giderek güçlenmeye başlayan e, avantgard edebiyatı, ki buna 1950 kuşağı da dinliyor zaten e, edebiyat eleştirisinde, e, bu kuşağın önemli temsilcilerinden biri olarak pek çok türde eser vermiş, çok yönlü bir yazar. E, kanonda kendisine yer bulmasına karşı e, kuşağının diğer üyeleri kadar da tanınmayan ve yeterince öne çıkmayan bir figürden söz ediyoruz burada. Bunu neye bağlayabiliriz? E, Bener'in tarihselleştirilmesi sırasında ortaya çıkan sorunlar neler sana göre? E, ama hepsinden önemlisi Bener nasıl bir yazar? Böylece başlamış olalım. Tamamdır, e, çok teşekkürler. E, sanırım öncelikle Bener'in zor bir yazar olduğunu söyleyerek başlamak lazım. E, Bener metinlerinde kelime tercihlerinden cümle yapısına, noktalamadan zamansal kurguya etkisini hissettiren bir dil meselesi var. Ve bu nedenle bu metinler okura rahat bir okuma deneyimi vaat etmezler. Bener'in kendisi de öte yandan bu zorluk meselesinin farkında. Murat Yalçın'la yaptığı söyleşi de düşman bellediğim için boğuşup durdum dilimle diyor. Bazı başka söyleşilerinde dili müziğe ya da matematiğe dönüştürmekten bahsediyor. Bener'deki bu dil meselesinin bazı okurlar tarafından ciddiye alınıp irdelendiğini bildiğimiz gibi... Bazı başka okurları tarafından da Bener'i değersizleştirmek için kullanıldığını biliyoruz. Belki dil meselesi kadar başlat olmasa da tür meselesinin de onu hem kanona soktuğunu hem de kanondan uzaklaştırdığını söyleyebiliriz. En çok öykücülüğüyle bilinen Bener'in oyun, roman, şiir gibi pek çok türde eseri var. Ama tür meselesinde asıl soruyu daha önce Orhan Koç'un da sorduğu otobiyografi mi kurmaca mı sorusu oluşturur. Benermetinleri metinleri Reyhan Tutumlu'nun çalışmasında da ortaya koyduğu gibi belirli bir otobiyografik referansı hep sabit tutan metinler. Bu kurucu otobiyografi sorusunun yanı sıra Bener metinleri günlük anı, sanatçı romanı gibi türsel geleneklere de göz kırpan metinler. Bir yandan da Kapan gibi son dönem eserlerinde türsel tutum hepten bulanıklaşıyor. Dolayısıyla Bener'de türsel çeşitlilik bazen türsel bir karmaşaya dönüşebiliyor ve bu karmaşa da Bener'i hem tanımlayan hem de onu kanunun biraz dışına iten bir mesele olabilir. Bener nasıl bir yazardır sorusuna başka cevaplar da verilebilir ama ben son olarak Bener'in kendisini yazarlık mesleğinden uzakta konumlandırma çabasından bahsetmek Hı. istiyorum. Cidem Öztürk'le Açık Radyo için yaptığı sonradan rolda basılan bir söyleşi var. O söyleşi de ben edebiyat yapmıyorum, kendimi yazar olarak görmüyorum gibi sözler ediyor. Bu yazarlık karşıtı tutum, Bener'in yazı ve yaşam arasında edebiyat kurumunu aşan bir geçişkenlik aradığını gösterebileceği gibi altın alta bir sistem ifadesi de olabilir. Bener metinlerinde hep yazamadığı yazar ama bir yandan da okunmadığından değer görmediğinden dert yanan bir yazar. O yüzden ben yazar değilim derken belki belki bir savunma mekanizması işletiyordur. Yani siz beni okumuyorsunuz, ben de zaten edebiyat yapmıyorum gibi. E, bu noktada istersen biraz meseleyi e, spesifik hale getirelim. Geçtiğimiz aylarda kapatılan e, kapanan e, monograf dergisinin son sayısında e, yayımlanan Vito Political Otur başlıklı makalende e, pek çok eleştirmenin e, Bener analizini tartıştığını okuyoruz. E, bu eleştirilere baktığımızda e, Bener edebiyatında öznerliğin ve Ben'in sorunsallaştırıldığına dair genel bir konsensus olduğunu da görüyoruz. Sen de yazarın pek çok röportajında boğuşma sözcüğüne e, özel vurgu yaptığını söylüyorsun bu yazında. E, birincisi e, Bener'in öznesi veya kendisi kabaca neyle boğuşuyor? E, i̇kincisi e, bu boğuşmayla elde edilmek istenen şeyler e, neler sana göre? Evet az önce de bir tanesini andım. Bener gerçekten de pek çok söyleşisinde dille ilişkisini bir boğuşma hali olarak ifade ediyor. E, fakat yani az önce de, de üzerinde durduğumuz bu dil boğuşmasını bir oyunlu metinler yaratma çabası olarak değil de öznelliği yazıya aktarma isteğinden doğan bir kriz olarak okumak lazım. Bu açıdan bence en iyi e, Bener okumasını Bilge Karası önermiştir. 1952'de, ki çok erken bir tarih, e, Benner'in dostu için seçilmiş hikayelerde yazdığı, daha sonra Virgül'de yeniden basılan yazısında, Benner'de bir ben ekonomisi işlediğini söylüyor ve ekliyordu. Konuşan benlerin ufak tefek aykırılıklarını düşünen benler oradan kaldırıyor. Her hikayede aynı kişidir bu düşünen ben. Kötümser, şizoittir. Öte yandan Karasu'dan sonra... Bener'deki öznerlik meselesi üzerine düşünen diğer okurlar da benzer yerlerde dolaşmışlardır. Semih Gümüş kişilik çözülüşünden, Orhan Kocak iç savaşı da andıran bir iç konferanstan, Nurdan Gürbilek beni karşı taraflara bölerek göreceleştiren özneden, Rehan Tutumlu benlerin monologundan bahseder. Şimdi buradan sonra geri dönersek, Bener öznesinin pek çok şeyle boğuştuğunu söyleyebiliriz. Ama sanırım en temelde iç dünya deneyimini tüm karmaşıklığıyla dile yazıya dökme çabasını kaydetmek gerekiyor. Öte yandan Bener öznesi çoğu metinde baş kahraman ve anlatıcı olmakla yetinmez. Aynı zamanda okuduğumuz metnin yazarı olarak da belirir. Dolayısıyla Bener'in ben ekonomisi figürlerinden bir diğerinin de yazan ben olduğunu söyleyebiliriz. E, dahası bu yazar figürü e, belki en çok Bay Muhannet Sahtegi'nin notlarında ortaya çıktığı gibi sürekli yazmakta olduğu yazının hem ne kadar kurtarıcı hem de ne kadar işlevsiz olduğunu da kaydeden bir figür. E, yani Dolayısıyla nihayetinde Bener öznesi edebiyatın kendisiyle de boğuşur e, diyebiliriz. E, pek çok isimden bahsettin e, ve aslında Bener'e ilişkin önemli bir literatürü olduğunu da gösteren çalışmaların, çalışmalar bunların hepsi de. E, ama sen e, Benner'e ilişkin dolaşımda olan belli başlı okumaları da itiraz ediyorsun. E, demin bahsettiğimiz makalende, monografta çıkan makalenin e, bu itiraz noktalarından biri, e, birin iş dünyasıyla toplumsal koşullar arasındaki hiyerarşiye ilişkin. E, halbuki Benner'in metinlerinde e, karşımıza çıkan bölünmüş benin içsel dışsal, özel kamusal veya bireysel kamusal gibi ayrımları radikal şekilde sarsan bir özellik taşıdığını da söylüyorsun bu yazında sen. Bu da bize aslında sağlık meselesine ulaştıran şey nihayetinde. Örneğin Bay Muannit sahteye giden yaptığın şu alıntı önemli bence. Bazı kararlar almalıyım. Gıdamı bu denli saklamamalıyım bir kez. Alt dişlerim çekilmiş, güçsüzüm. Ne olursa olsun birkaç satır yazmayı sürdürmeliyim. Oynatacağım yoksa. Terör. Günlük yaşamın giderek İrikiltmez, alışkanlığı. Şimdi buradan hareketle e, Bener'in benini e, biraz daha açalım istiyorum seninle. E, kritik bir nokta çünkü burası. E, sana göre Bener'de ben üzerine düşünmek e, bize hangi tartışmaları yapmayı sağlıyor tam olarak? Evet. E, Bener okumalarına baktığımızda temelde iki hat varmış gibi geliyor bana. Birinci Hat, diğer 1950 kuşu yazar ve şairlerinin de ilk eserlerini verdikleri zamandan bu yana maruz kaldıkları bir yargı üzerine kurulu. Yani Bener gibi modernistler hep sadece bireyi anlattıkları, metinlerinde siyasete, topluma, tarihe dair bir şey bulunamayacağı üzerinden eleştirilmişler ve başarısız ilan edilmişlerdir. Bener'in bu yargıdan haberdar ve şikayetçi olduğunu biliyoruz. Yine aynı az önce andığım Açık Radyo Söyleşisi'nde angaje bir yazar olmak istemediğinden metinlerini mesaj vermek için yazmadığından bahsederken siyasal bir kaygısı olmadığına dair eleştirilerle de dalaşıyor. Bir kısmını az önce andığım daha çağdaş okumalara baktığımızda ise bu okumaların bener metinlerini bu modernizm karşıtı tutumdan kurtardıklarını görüyoruz. Bu okumalarda da Bener'in bireyciliği öne çıkıyor. Ama bu sefer bu bireysel içerik Bener modernizmini tanımlayan, onu iyi yazar yapan en temel özellik olarak sunuluyor. Fakat okumalarda Bener'deki öznerlik meselesi dil, yabancılaşma, beden, etik gibi temalarla ilişki içinde incelenirken Bener'deki iç dünyanın siyasal içerikleri yeteri kadar ilgi görmemiş gibi geliyor bana. Yani başka bir ifadeyle Bener'deki ben sorunsallaştırmasını ciddiye alıp inceleyen okurlar bu meseleyi nihayetinde bir iç dünya dış dünya ayrımı üzerinden okumuşlar. E, bu durumda da Bener öznesinin siyasetle, toplumla, tarihle ilişkisi e, ancak metne bağlam sağlayan bir arka plan ötesine indirgenmiş gibi geliyor. Ben bu noktada alternatif bir okuma e, öneriyorum ve Bener öznesinin, bireyselleştiği yerde siyasallaştığını e, ya da iç dünyasına baktığında evrensel tarihi gördüğünü, bedensel arızalarıyla uğraşırken kamusal arızalarla da uğraştığını söylüyorum. E, daha önce başka okurlarının da ama en çok Nurdan Gülbileğin e, incelediği sağlık meselesi de burada devreye giriyor. Bener öznesi sık sık hastalana, hastalandıkça da sağlık arayışına giren bir öznedir. Senin sorunda andığın sahtegi alıntısı bu açıdan önemli. Çünkü Vener'deki yazı meselesiyle sağlık meselesinin ilişkisini ortaya koyarken bu ilişkinin siyasal bir temeli olduğunu da açığa çıkarıyor. Bay Sahtegi gibi Vener'in diğer özneleri de ruhsal ve bedensel krizlerini anlatırken kendilerini siyasal, toplumsal ve tarihsel müzakerelerin içinde buluyorlar. Belki bu meseleyi birazdan başka örneklerle de açarız. Ama Bener'de ben üzerine konuşurken, düşünürken kaydetmemiz gereken bir nokta var. Bener özmesi derken toplumsal beklentilerle bir türlü barışamayan, sürekli parasız kalan ya da sürekli hastalanan aykırı bir özne söz ediyoruz. Ama bu özne sanırım Havva öyküsü hariç hep erkek bir özne. Başka aykırılıklarının yanında başka ayrıcalıkları da var. Yani dolayısıyla Bener'in ben sorunsallaştırmasının vaatlerini konuşurken bu özneldiğin koşullarını ve sınırlarını da atlamamak lazım. Aslında isminde dahi ironik bir şey var değil mi? Ben Er orada bile biraz basit bir şey ama bana komik, Olabilir, geliyor, evet. bana komik geliyor ismi de bu açıdan baktığımızda. Burada bir şarkı arası verelim istersen. Sen, ona, sen anons eder misin? Tabii. E Bener'in müzikle yakından ilgilendiğini biliyoruz. Metinlerinde de pek çok müzisyenden bahsediyor. Ama ben bugünkü şarkıyı çok daha üstü kapalı bir referanstan seçtim. E, Muhannet Saht'teki e, son günlük notunda alkışlarla alkışlarda geçivermedi hayat diyor. Sonunda da bir ünlem ekliyor. E, burada belli ki Esin Avşar'ın e, sözleri Çiğdem Talü'ye ait olan sanatçının kaderi eserine bir gönderme var. Şimdi isterseniz o şarkıyı dinleyelim. Tekrar merhaba. Ben buradan okuyorum, devam ediyor. Bugün Berkay Uluç'la bu yıl 100. yaşını kutladığımız Vüsato Bener'i konuşuyoruz. Berkay yazınla devam edelim. Bonografta çıkan yazın üzerinden geçmeye devam edelim istersen. Şimdi bu yazıda da Vüsato önemli kitaplarından Buzul Çağının virüsünün baş kahramanı Osman Yaylegül'ün hayatından kimi parçalar paylaşıyorsun ve bunları Döloz'un delirium kavramıyla okuyorsun. Bu parçalar o kadar semptomatikler ki Bener'de bireysel durumun dünya tarihsel gerçeklikle nasıl iç içe geçtiğini de açıkça gösteriyorlar bize. Örneğin okurların dikkati gündelik bir sahneden hızla İspanyol iç savaşı, Filistin sorunu, asalı cinayetleri gibi siyasi krizlere çekilebiliyor bir anda. Osman naklettiği deneyimler. Ben Edebiyatı'na dair bize ne söylüyor sence ve delirium kavramı bu noktada ne tür bir işlev görüyor? Buradan devam edelim. Tamamdır. Ee, Türkçe'de hezeyan, sayıklama, sabuklama gibi kavramlarla karşılanan delirium, Deleuze ve Gattari'nin psikolojizm akımlarına en çok da psikanalize yönelttik, yönelttikleri eleştirinin anahtar kelimesi. En temel tartışmayı anti kapitalizm ve şizofreni de sunuyorlar. Freud'u Alman yar yargıç Daniel Paul Schreiber'in Bir Sinir Hastasının Anıları kitabındaki sayıklamalarını ödüpal bir arzu krizine indirgediği için eleştiren Deleuze Göhteri, Schreiber'in sayıklamalarının kişisel ya da ailesel değil, ırkları ve evrensel tarihi kat eden bir biçimde siyasal ve ekonomik olduğunu söylerler. Bu tartışma Deleuze'nin neredeyse tüm eserlerinde öyle ya da böyle beliriyor. Ama sanırım en öz halini kritik ve klinikte alıyor. Burada sayıklama meselesi Deleuze'nin edebiyat ve sağlık tartışmasına bağlanıyor. Deleuze göre edebiyat sağlık vaadini yazarın çocukluk krizlerini yazıda dindirerek değil yazara tüm tarihsel yüküyle beraber sayıklamayı dilde kat etme ve kişisel sağlığını aşan bir sağlık formu yaratma olanı vererek gerçekleştirir. Deleuze'nin niyetinde Nietzsche'den ilham alarak yazarın hasta değil, hekim olduğunu söyler. Şimdi tabii hem psikanaliz hem Deleuze benim burada sunduğumdan çok daha karmaşık. Ama ben Deleuze'nin önerdiği biçimde bir sayıklama fikrinin, buzulçanın virüsü, Kitabının baş kahramanı Osmanlı yayla gülünü anlamamız için önemli olduğunu düşünüyorum. Roman boyunca iç diyaloğunu yazıya aktarmak için debelenen Osman'ı bazı sahnelerde tam da böyle bir siyasal ve ekonomik müzakerenin içinde buluruz. Bu tür sahneler kitabın ana malzemesini oluşturmazlar ama o kadar yoğunlardır ki senin de dediğin gibi semptomatik bir hal alıyorlar. Bu açıdan bence en önemli sahnede e, Osman bir kapı çalma arasında Lorca'yı hatırlayıp e, burada alıntı yapacağım. Ensesi kalın sömürgen devletlerin birbirine düşürerek mazlum ulusları, kışkırtarak bağınazlıkları dikte delillerini, silah pazarına dönüştürdükleri ülkelerin o yüzden solda sıfır, Virgüllere tekerlenen adlarını say say bitmez para bilimleri, ana kuzusu bebeleri boğazlamak, tazı beledeli kanlıları, çiçek kokulu kızları, didinen üreten köylüleri, işçileri, aydın kafaları, koyunları, sıcacık ana babaları, mutlu ölümler uman neleri, dedeleri kestirmesi diye bir sayıklamaya girişiyor. Yine başka bir sahnede birdenbire Filistin'den, İngiltere'nin folkloru çıkarmasından ve Cezayir'deki toplu mezarlardan bahsetmeye başlıyor. Ama Dölozcu sayıklama fikrinin bir Banner okuması için yararlı olacağı başka sahalar da var. Ee, bu açıdan sanırım en ilginç örnek Banner'in geç genç, geç dönem eserlerinden kapanda yayımlanan sayıklama parçası. Ee, burada özne e, söze iç hesaplaşmayı yüzeyden almamalı e, diye başlayıp linç, asma, kesme, cinayet furyası ya da savaşı nasıl açıklamalı gibi laflar ettiği bir sayıklamaya sürükleniyor. Yani şunun altını çizmek istiyorum. Siyasal olmadığı için yerilen ya da bireyi çok iyi anlattığı için övülen Bener'in dille boğuştuğu metinlerindeki iç dünya anlatılarının ortasında okuruz bu cümleleri. Dolayısıyla Bener'in ben sorunsallaştırması para birimlerinden, toplu mezarlardan ya da savaşlardan bu koskocaman siyasal ve ekonomik içerikten ayrı düşünülemez. Ama burada şunu da atlamamak lazım. Benaroznesi bazı krizleri kaydederken, bazılarını da kaydetmeden geçiyor ya da evrensel tarihi sayıklarken resmi tarihe de sürüklenebiliyor. Deleuze sayıklamanın iki ucu olduğunu söyler. Bir uçta mazlum bir halk ihtimali belirirken, diğer uçta egemenlerin siyaseti durur ve yazarlar edebiyatın sağlık vaadini bu iki uç arasında salınarak araştırırlar. Belki Bener öznüsü içinde benzer bir sığınımdan söz edilebilir. Yine bu hattan devam edip son bir soru yönelteyim sana o zaman. Şimdi yaygın okumanın aksine Bener'in politik bir yazar olduğunu söylüyorsun. Bu aslında tabu yıkıcı bir iddia. Üstelik bu politiklik Türkçedeki edebi modernizme yönelik halihazırdaki hazırdaki paradigmatik okumaya değil. Üçüncü dünya edebiyatı olarak literatürde yer edilen tartışmalara da açılım getirme potansiyeli taşıyor bana göre. Burada özellikle üzerine durduğun yazı Frederick Jameson'ın meşhur çok uluslu kapitalizm çağında Üçüncü Dünya Edebiyatı isimli makalesi. Jameson Aycaz Zahmattan defansif bir karşılık aldığını da bildiğimiz yazısında Üçün Dünya ülkelerindeki edebiyatların bireysel durumu doğrudan siyasala bağlamasının övgüyle söz ödüyordu. Senin de tartıştığın gibi. Bu tartışma ışığında baktığımızda Vistobener Edebiyatı özellikle bu noktada bu çerçevede nerede duruyor olabilir ve bu verimli ama e, özcü analiz karşısında da karşısında neler vaat ediyor o kura? E, 1986 tarihli yazısının üzerinden tabii çok yıllar geçti e, ve yazı hem çok eleştirildi hem de çok savunuldu. E, hala önemli kuruyor. E, bu yazısında Jameson, e, kapitalist batı toplumlarında üretilmiş edebiyatlar kendilerini öznelliği hapsederken sövürgecilik ve emperyalizmin şiddetinden geçmiş edebiyatların en bireysel hikayeler anlattıklarında bile zorunlu olarak bireysel ve siyasal arasındaki sınırı alaşağı ettiklerini öneriyordu. Yazının bence en özcü kısmı ise Jameson'ın 3. Dünya Edebiyatları'nın bireysel ve siyasal arasındaki sınırı aşmak için kullandıkları tek aracı ulusal alegori olarak işaretlemesi. Yani bir cümleyle özetlersek James'ine göre üçüncü dünyadaki bireyin hikayesi siyasaldır. Çünkü ulusu temsil eder. Şimdi James'in tezi e, Bener'e dair bir siyasal okuma için hem yararlı hem de eksik. E, Bener'in si bireyselleştiği yerde siyasallaştığını söyledim. E, ama bu siyasallaşma Türkiye'nin ulusal alegorisiyle ya da e, gecikmişlik, doğu-batı ikilemi gibi temalarla gerçekleşmiyor. Bu tür temalar Bener'de yok değil. Ama Banner öznelerinin ulusal sınırları aşan müzakerelerinin yanında epey cılız kalıyorlar. Özetle şöyle bir şey öneriyorum. Bireyci Banner'in Filistin'den Falkland adalarına uzanan bir ölçekte kapitalizm ve sömürgecilik tarihlerini, işte cinayetleri, savaşları, mezarları sayıklayan öznesinin siyasal kayıksı ulusal alegori gibi dar bir çerçeveye sığmıyor. Öte yandan Jameson 3. dünyayı Ulusal alegoriyi sıkıştırırken, dünya edebiyatı endüstrisinin de çeperden gelen yazarları kendi memleketlerinin hikayelerini anlatmakla görevlendirdiğini biliyoruz. Ben bu noktada aslında James'ın da pek çok eserinde destek aldığı Deleuze'ye başvuruyorum yine. Claire ile söyleşisinde, tüm dünya hakkında sabuklarız gibi bir laf ediyor. Siyasal olmadığı söylenen, eserlerinde de mesaj vermek istemeyen Bener, kendi memleketlerini anlatmaları beklenen yazarların da e, tüm dünya hakkında sayıklayabileceklerini gösteriyor. Ve edebiyat ve siyaset arasında daha sınırsız bir ihtimali araştırıyor e, diyebiliriz. Evet, süremizin sonuna geldik. Teşekkürler Berkay. Ben teşekkür ederim. E, bu yıl 100 yaşına giren bölüm ölümsüz yazarı e, anmamıza katkıda bulunduğun için gerçekten... Teşekkür ederiz. İyi ki katıldın. Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa alalım. Sonra da kapatalım. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili açık radyo dinleyicileri, bugün ben buradan okuyorum da Misir Üniversitesi'nden Berkay Yoluçlar, Mustafa Bener'i konuştuk. Yeni bölümlerimizde görüşmek dileğiyle.